يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا ما أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذين خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين يتساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبل سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويأخذ لكم بنوبكم، ومن يتعن الله ورسوله، فقد فاز في الزنا أما بعد، فإثقل الحديث كلام الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. وشر فشرّ الأمر مختتاثها، فكل مختتة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل في النار. فما بعد؟ دعني bu hafta inşallah yeme ve içme adabından, bununla ilgili faziletlerden bahsedeceğiz inşallah. Konumuz biliyorsunuz amellerin faziletleriydi. Biliyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam her konuda bize mutlaka bir beyanda bulunmuştu. Gerek sözlü, gerek fiili, gerekse takriri yani sukut etmesiyle bir beğende bulunuyor. Aynı şekilde yeme ve içme hususunda da Aleyhisselam'ın bize bıraktığı bir sünnet. Bu sünneti bilir, öğrenir, onu tatbik edersek ve çocuklara da öğretirsek, birincisi sünneti işlediğimiz için ecir alırız. İkincisi şeytan bizden uzak olur. Evet. üçüncüsü ve en önemlisi de eğer bunu Allah rızası için yapmış olursa Allah'ın rızasını kazanır Allah'ın rızası onun rahmetini elde etmek her şeyin üstesinde malum birincisi kardeşlerim birincisi birinci konu yaşlı ve yaşlı ve fazla sahibi kimseler yemeye başlamadan önce yemeye başlamamak. Yani önce onların yeme başlaması. Bu hususta Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelen bir hadis var. Diyor ki biz aleyhissalatü vesselamla beraber olduğumuz zaman o diye elini yemeye uzatınca kadar biz elimizi yemeye uzatmazdık. Yani burada büyük kimselerin, yaşlı kimselerin önce yemeğe başlamasına dair bir edep var. Demek ki aleyhissalatü vesselamın döneminde sahabeler böyle. Herkese bizim için de geçerli olan bir büyüğümüz varsa önce elini o sofraya, yeme kaba uzatacak ondan sonra değil. Özellikle bunu mutlaka çocuklara öğretmek lazım. Bu bir edepti. İkincisi temiz ve helal olan şeylerden yemek. Allah Azze ve Celle Hak'a suresinde Yâ minet ve şükru, ve in kuntum Ey iman edenler, size rızık verdiğimiz şeylerin temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Muhakkak ki Allah'a şükredin. Eğer e, sadece ona ibadet ediyor iseniz. Şimdi burada iki tane önemli şey işaret ediliyor. Birincisi temiz olan şeylerden yemek. Temizle kastedilen öncelikle helal olan şeyler. Çünkü Allah Azze ve suresinde bunu açıkça beğen Allah binet tabi onarunasuna, elnabiye, ummiye, ummi okuma yazma bilmeyen. Peygambere tabi olan kimseler, "Ellazina yecidunuhu maktuban indahum fi't-Tevrat ve'l-İncil." Yahudu ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'de bu peygamberi, özelliklerini bilirler. Ya'muruhum bu peygamber, yani bizim peygamberimiz. Ondan bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya'muruhum bil ma'ruf ve yenhahum an'el münker. Onlara emir kötülükten var geçer. Ve yuhallilallahu tayyiban ve yuhallilallahu ve temiz olan şeyleri helal kılar. Ve yuharrimu alehimul haba'it <göb> pis olan şeyleri de haram kılar. Evet ifade ettiğim gibi özellikle temiz olan şeylerden yenilmesi işaret ediliyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın haram kıldığını, Kur'an'ın helal kıldığının dışında kendisi de haram ve helal kılıyor. Kimin izniler? Allah Azze ve Celle'nin, allah Teala'nın bu ayet-i kerimede kendisine izin vermesidir. Ve daha başka Tevbe Suresi 29. Ayet-i Kerime. Ve gâtilüllebine la yu'minune billahi vel yevmil ahir Allah'ım ahiret gününe iman etmeyen kimselerle savaşın. <gülüyor> Allah ve la yuharrimuna ma harramallahu ve rasul. Allah'ın ve haram kıldığını, dikkat edin, Rasul'un haram kıldığını haram kabul etmeyenlerle savaşın. Subhanallah. Rasul haram kılıyor. Rasul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kontrolünde, Allah azze ve celle'nin kendisine izin vermesi, onay vermesiyle Haram kılıyor. Dolayısıyla <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da belirtilmeyen birçok şeyi mesela hadislerde haram olarak yasak olarak açıklamıştır. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bize e, haram diye yasak diye bıraktığı şeyi e, aynen onu haram ve yasak olarak kabul edeceğiz, asla helal saymayacağız. Çünkü din bir bütün. Kur'an ve sahih sünnet bir bütündür. Evet. Ve bu kıyamete kadar korunacak. İnna nahnu ve inna lehu lahafizun. zikri biz indirdik, onu elbette biz koruyacağız. Zikirle kastedilen diyor özellikle bazı alimler, bunun içerisine başta Kur'an, ondan sonra da sahih sünnet girer diyor. Zikir şumullü bir manayı içer. Asıl olarak kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Onun tahtında da sünnetlerdir. Sahih sünnetler tabii ki. Evet. Başta da söylediğim gibi temiz olan şeylerden temiz olan şeylerden yenilmesi emrediliyor. Mesela bir hadiste "İnne Allaha emere bil mü'minîne emere bil, mur, e, bil Allah azze ve celle Mürsilllere yani Peygamberlere emrettiğini müminlere de emretmiştir. Ne emre diyor? Diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem ayet kerimiyi telaffüt ediyor. Bu bir ayetti söyleyeceğim. Ya yuhar ruslu kulu minat tayyebat ve ameli usaliha inni bima tamelino alim. Ey peygamberler! temiz olan şeylerden, temiz olan şeylerden, helal olan şeylerden. Yani hitap ilk önce peygamberlere. Geliyor. Temiz ve helal şeylerden peygamberler yiyor. Onlara emrediliyor. "Va'merû salihâ ve sâlihâ me'leşley. İnne bima Muhakkak bilirim. Demek ki ilk hitap peygamberlere. Ondan sonra bütün müminler için geçerli. Temiz olan şeylerden. Geçer veşkuru lillah veşkuru lillah Allah'a şükredin subhanallah insan yiyecek ondan sonra da Allah'a şükredecek bir hadiste kul bir şey yer ve içerse ondan sonra da Allah'a Allah hamd ederse Allah ondan hoşnut olurdu şükrün birinci ve en basit kısmı dille elhamdülillah ya Rabbi çok şükür demek, bizim Türkçemizde Dolayısıyla şükür çok önemli. Bu en basit olanı. Ama onun dışında asıl şükür Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek. Emredilen şeyleri yerine getirmek. edilen şeylerden, haramlardan sakınmak. Ve İslam'ı dava edinme. Belki de en büyük şükür bu. İslam'ı dava edinme, Dini kaybı mi Allah'a ve Resulüne itaati her şeyin önüne Allah'ın dini için gayreti. Bakın şunu açıkça söyleyeyim. Namaz kılarak, sadece namaz kılarak, biraz Kur'an okuyarak, biraz sohbetlere gelerek, şu ortamda tutunmak çok zor. Bununla yetinmek çok az. O kadar çok fıskı fucurat var ki, şeytan görevini o kadar çok yapıyor. İnsanlar, o kadar çok münkere, isyana, Allah Azze ve Celle'ye isyana o kadar çok çalışıyorlar. Böyle bir durum karşısında bizim, yani çok açıkçası pısırık pısırık oturmamız asla doğru olur. Dava edinmek gerekiyor. İl etmek gerekiyor. İlim elde etmek gerekiyor. Bunu yaymak gerekiyor. Yani ki öğretmen, müderris, hoca olmaya gerek yok. Ama o İslam'ı ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yapmak gerekir. Bedenle, parayla ondan sonra başka şeyle kaygı edinerek kaygı edinmek çok önemli. Dava edinmek çok önemli. Yapılan iş eğer bedenen yapıyorsanız parayla yapıyorsanız veya başka bir şekilde yol gösteriyorsanız insanlara bunu Allah rızası için yapmak lazım, sadece Allah'ın rızasını gözetmek lazım, eğer böyle olursa dava edinmiş olur, yani sadece namaz kılarak, sohbet dinleyerek kalmamak işin biraz özüne inmek lazım, Allah Azze ve Celle bize bu bilinci ve şuuru nasip etsin. Evet yemeğe e, besmele ile başlamak. Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste e, bunu size daha önce de nakil etmiştim. Aleyhissalatu vesselam e, Ümmü Seleme'nin evindeyken e, çocuk Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın anh, anh, çocuğu ne yapıyor? Elinin tabağının etrafında gezdirince. <gülüyor> Ya <gülüyor> kulan, Allah ve kulbiyenika ve kul el Allah'ın ismini zikret yani bismillah de ve sahilinde ye ve önünden ye diyor. Bu bir terbiye. Daha çocukluktan başlıyor. Bunu mesela bizim çocukluğumuzda bir de kimse söylemedi. Sahilinde ye, önünden ye, efendimusun. Belki yani önden yeme olay örfte olabilir. Vardı. Önünden ye, bu bir edep. Ama sahilinde ye. Bismillah de mutlaka şeklinde. Böyle bir şey çoğumuz belki e, duymamışızdır çocukluğumuzda. Elhamdülillah. Allah'ın lütfu, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ve bereketi ile bu şeyleri öğreniyoruz yani. Ne kadar hamd etsek bunu çocuklara mutlaka öğretmek lazım. Onlara ör örnek olmak gerekiyor. Özellikle de yemekte sesli Bismillah çekmek lazım ki çocuklar sürekli unutuyor. Çocuklar hatta gençler unutkanı. Onlara hatırlatıcı olmak <gülüyor> lazım. Evet. i̇bn Mesud radıyallahu rivayet ettiği bir başka hadiste kim diyor yemeğin evvelinde Bismillah demeyi unutursa hatırladığı zaman ne desin? Bismillah ve evvelihi ve ahirihi <gülüyor> Allah'ın ismiyle evvelinde yani başlangıcında da Sonunda da Allah'ın ismiyle. Bunu söylediği zaman yani kendisine isabet eden, şeytandan ve benzeri şeylerden isabet eden şeyler ortadan kalkar. Bu kötülüğe, kötü olan şeye, şeytanın isabet etmesine mani olur. Bir kimse, Müslüman bir baba eve girdiği zaman Bismillah diyecek. Bismillah dediği zaman şeytanın geride bıraktığı. Demediği zaman şeytanın onunla beraber içeriye giriyor. Yeme oturduğu zaman, Bismillah demediği zaman, yine şeytan onunla beraber yiyor, Herkes ay yatağa yattığı zaman, Bismillah demediği zaman, şeytan yine onunla beraber Allah'ın ismini anmadığı zaman, ayetel kürsüyü okumadığı zaman, ki ayetel kürsü çok olur. Yani ayetel kürsüyü deyip geçmeyin, bir kalkan aleyhissalatu vesselam, ayetel kürsünün kıssasını e, Özellikle Ebu Hureyre radıyallahu anh'da verdiği bir görevde e, işaret ediyor Ayetel Kursu'nun kıymetine, faziletine uzunca bir hadis Buhari'de geliyor. Yani Ayetel Kursu'nun bir korunak olduğunu, okuyan kimseyi sabaha kadar koruyacağını, Allah Azze ve Celle'nin kendisine bir muhafız dikeceğini haber veriyor Subhanallah. Ayet-el-Kursi dayıp geçmiyor. Ayet-el-Kursi bir korucu. Allah Azze ve Celle'nin kelimeleridir. Allah Azze ve Celle'nin kelimelerine ne yapılır? Onunla tevessül edilir. Allah Azze ve Celle'nin kelimeleriyle. Ego <gülüyor> du bi kelimeatil lah, bi birçok yolla bunu söylüyor. Ego bu bi kelimeatil lah taymati min şerri ma halak yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın kelimelerini. Allah'ın kelimeleri öncelikle. Allah Azze ve Celle'nin ayetleridir. Şerri kelimeler bunlar. Ve daha bilmediğimiz Allah Azze ve Celle'nin nice kelimeleri, sözleri var. Onun için Ayet-el çok önemli. Sizden birisi Ayet-el mutlaka bilen bir insana dinletsin. Kalkan, dedik ya, o sağlam mı değil mi? Çürüme var mı? Delik oluşmuş mu? Yani tabiri caizse böyle. Ve belki de harfleri yutuyor olabiliriz. Biz bile bu işin içinde olduğumuz halde dinletme ihtiyacı hissediyor. Siz de mutlaka dinletin ayet el kurzu. Namazlıkları dinletmek lazım. Fatihayı, alaĥvunat. Ondan sonra diğer e, namaz surelerini, namaz dualarını hatta çünkü dil kayabiliyor. Bunlar devamlı dinletmek lazım. Dediğim gibi konu açıldı. Korunan, koruyucu şeyin kalkanın çok sağlam olması gerekiyor. Bunlar basit, basit olarak görmeyin sakın. Buna çok değerli şeylerdir. Başa musibet geldiği zaman bunların değerini bilen biliyor işte. Allah başa musibet vermez. Bakın bunlar çok önemli. Çok basit şeyler ama çok değerli. Bunu bilen bilir. Onun için e, bunu Allah hüzası için kıymet verelim. Yine bu yemeği İçmeyi, sahile yapmakla ilgili bir hadiste, yani o hadisinde Rabbil sizden birisi yediği zaman sahiliyle, yed. İçtiği zaman da sahiliyle içtin, mahkaki şeytan sol eliyle yer ve içerdi. Şeytanın bizden farkı bu. <gülüyor> şeytan insan yaptığında tam tersini yapıyor. Sahili kullanmak. Özellikle Müslüman'ın basrı. Bir hadis hatırladığım kadarıyla aleyhissalâtu Vesselam: adam birisini sol yerken görün ve sağ elinle yeder. Adam, güç yetiremiyorum der. Aleyhissalâtu vesselâm, sağ elinle. Güç yetiremiyorum der adam. Aleyhissalâtu Vesselam üçüncüyü de söyler. Dördüncü de adam. Üçüncü de veya dördüncü güç yetiremiyorum deyince adamın eli kurur. Subhanallah. Adamın eli kurur. Bu ne demek biliyor musunuz? فَالْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسُيبَهَمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُذْهُوْبَهُمْ اَوْ يُسُيبَهُمْ Onun emrine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine muhalefet edenler. Karşı çıkanlar, onlar başlarına bir fitnenin, bir belanın gelmesinden yahut da bir azabın gelmesinden sakınsınlar diyor. Sübhanallah. Şuna bak. Yani bile bile insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emrine özellikle yapılması gereken bir şey karşı çıkmama. Yani şimdi kendini bilmez. İlimden haberi olmayan ilimden nasibini almamış veyahut da hiçbir şey bilmeyen insanlar <gülüyor> canım Allah Azze ve Celle soluda, da de yarattı. Sondan ne olur, yemesek ne olur? Bu el boşuna yaratılmamış ya gibi ifadeler kullanıyorlar ve sol eliyle götürmeye devam. Hem de özellikle de bu işi biraz böyle e, bir şeyler edinmiş, okumuş ondan sonra diyanet camiasından açıkçası bazı insanlar özellikle yapıyor. Subhanallah. Yani ne olur ki sahilinle yasak, ne olur ki Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat etsin. E, sol eliyle şeytan yerdir. Bu kişiyi edeplendirecek bir şey. Sahileyle yediği zaman. Aç gözlülükten insanı yani el çektirir. İki birden götürmek insanı hem e, sağlığına zararlı hem de karşı taraf açısından çok büyük bir edepsizlik. iki taraftan da götürüyor. Sağ eliyle, yemek esas, Sol el sadece yardımcı. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti budur. Evet. İçme esnasında, yani bir bardaktan veya bir kaptan herhangi bir şey içerken, Enes'in rivayet ettiği, radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir adeste, vesselam, üç nefeste içerdi diyor. Ve şöyle derdi, bu daha fazla kandırıcı, yani böyle insanı kanaat ettirici, <gülüyor> acıdan, sıkıntıdan, salim kılıcı, yani acı vermez, sıkıntı vermez, ve boğazdan da daha kolay geçer diyor. Yani bunu şimdi biliyorsunuz, tıp, böyle sesini yükselterek bir sürü konferanslarla, panellerle, dergilerle, mecmualarla anlatıp duruyor. Ali yani. Aleyhisselatü Vesselam zamanında söylemiş. Biz gece kalkıp da bir nefeste soğuk su içip ölen insanları duydum. Siz de duymuşsunuzdur. Yani bir nefeste o uykunun verdiği sersenlikle kalkıp su içip ölen insanları gördü. Çünkü vücut buna al şey değildir, alışık değil. Her şeyi yerli <gülüyor> yerince yavaş yavaş teenniyle yapmak gerekiyor. Teenni Allah. te Allah'tandır. Acele ise şeytandandır. Ancak Allah Azze ve Celle insanın fıtratında bir acelecilik olduğunu ifade ediyor. Hulukal insan min aceh insan aceleci yaratılmıştır. Bunu ne kadar düzgünlersek, ne kadar önüne geçersek, inşallah o kadar hayırlı olacak. Evet. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir başka hadiste başka kimseye su verirken, ikram ederken, herhangi bir şey ikram ederken ee, nasıl davranılır? Bu suda Enes bin Malik radiyallahu anh Diyor ki Resulullah Aleyhissalatü sütün içerisine su karıştırılmış böyle bir e, kat getirildi. Yani süt getirildi. Sağında diyor bir tane Arabi var. Yani normal sıradan bir insan sol tarafında da Ebu Bekir radiyallahu anh onu Arabiye yani bir Bedeviye verdi. Ve ve dedi ki sağdan değil sağdan. Sol tarafta kim olursa olsun, ne kadar faziletli olursa olsun esas olan sağdan devam etme. Su verilirken sağdan başlama. <gülüyor> <gülüyor> Mushafa yaparken sağdan baktım. Bunun gibi birçok şey sağdan başlar. <gülüyor> Sunnet olan oturarak yemek ve içmek. Ebu Said el-Huduru radıyallahu anh rivayet ettiği sahiki bir Ali aleyhissalatü vesselam diyor ayakta içmekten nehy yani hesapladı Ali ibni Ebi Talib radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste de Ali vesselamın aleyhissalatü ayakta su içtiğini haber veriyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, yani kendisi ayakta su uçuyor. Ben diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle yaparken gördüm diyor. Dolayısıyla ayakta su içmek yerine göre cahil. Bunun gibi bir sürü birbirine zıt olan hadisler var. Bunun fıkhını muhaddisler, fukaha, ehli sünnet vel cemaat alimler yapıyorlar ve diyorlar ki asıl olan oturarak yemek ve içmek zaruret halinde. Kişi oturacak bir imkanı sahip değilse oturmak için mümkün değil, müsait değilse ayakta içeri onun dışında oturarak yemek ve içmek esastır diyor. Ee, sünnet olan hatta buna, bunun içerisine e, zemzem suyu da dahildi. Evet Müslüm'de gelen bir hadiste zemzem suyunu aleyhissalatü vesselam ayakta içti diyor. Bu fiili, fiili bir hadis ama sözlü hadisleri onun önüne geçer, oturarak içmek esastır. Ama kişi oturamıyorsa, özellikle oralara gidenler bilir, Allah Azze ve Celle oralara gitmeyi nasip etsin, özellikle gitmeyen kardeşlere. Ee, kalabalıkta, ondan sonra yer müsait olmadığı zaman ayakta içilebilir, bunda bir beys yoktur. Evet, gümüş ve altın kaplardan yememek, içmemek. Huzaytlar radıyallahu anh'a ait ettiği bir hadiste diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. İpek giymeyin. İpek türü bir başka kumaş. İpekten olan bir başka kumaş. İpeğin cinsleri var malum. İncesi var, kalını var. Ondan da giymeyin. Ve altın ve gümüş kaplardan içmeyin diyor. Altın tepsilerden, sinilerden, gümüş tepsilerden, sinirlerden yemeyin. Muhakkak ki, muhakkak ki onlar dünyada e, gayrimüslimler yani kafirler içindir, ahirette ise bizim içindir. Yani insanın aklına gelebilir, neden acaba yasaklandı? Bu bir imtihan. Altın ve gümüş kaplardan yemenin, içmenin yasaklanması bir imtihan tıpkı Adem Aleyhisselam'a cennette bir yasak konulduğu gibi. Ne oldu? O ağacıyı meyveden, o ağaçtan yedi. Ondan sonra bir imtihan olmak üzere dünyaya indirdi. Allah Azze ve Celle yasakladığı halde وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ تَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Bu ağaca dokunma, dokunma, zalimlerden olursun. Oradayım, imtihan ediyor işte Adem Aleyhisselam'ı. Allah Azze ve Celle. Dünyada ise herkese, hem Adem Aleyhisselam'ı hem de onun zuriyetini yani bizleri imtihan ediyor. Bir yasak varsa ona dokunmamak gerekiyor. Ondan imtina etmek gerekiyor. Ama bunun karşılığında böyle kıymetli, can alıcı <gülüyor> düşünün altın kapları, gümüş kapları. Ne kadar görkemlidir. Ne kadar, ne kadar cezbedicidir muhakkak. Biz yakınen şahit olmadık ama altını herkes bilir. Çok cezbedici bir özelliği var. Gümüş de hakeza. Parıl parıl parla. Yani insan ondan yerken, içerken belki de zevk alıyordur ki o yüzden zaten yapıyor. Sırma çekiyorlar, altın suyuna batıyorlar, işleme yapıyorlar, çiçek yapıyorlar vs. Yapıyorlar da yapıyorlar. Niye? İnsanlar buna kansın, aldansınlar, birbirlerine övünsünler. Allah, birbirlerine karşı e, bununla yarışa girsinler. Diyor. Ama bu hadiste elhamdülillah bu güzellikler ahirette diyor bizim için. iman edenler için. Orada işte ayette de zaten. Ayette de geldiği üzere birçok ayette onlar diyor altın bilezikler takınırlar. Yuhallan nefihâ min min Altından bilezikler takınırlar. Ve ipek elbiseler ki istebrak İste bırak kanın ipek demektir. Sündüz, ince ipek. Bunlar hep ayetler, hadisler haber veriyor. Yani demek istediğim şu, biz dünyada bunlardan yasaklanmışız ama ahirette, elhamdülillah, bunların daha alaz. <gülüyor> sadece isim benzerliği var hadislere göre, ama dünyadakinden kat be kat, insanın hesap etmediği kadar daha güzel, daha can alıcı, altın kaplar, altın gümüş kaplar, efendime söyleyeyim bilezikler vesaireler hepsi iman eden Allah'ın bize nasip ettiği Ya Ali Sıratu vesselam yemeği nasıl yerdi? Bu konuda gelen hadislere baktığınız zaman Ka'b ibn Malik radıyallahu anh rivayet etti burada işte Ali Sıratu vesselam üç parmağıyla yerdi. Şimdi e, birileri elle yemeği kınayabilir. ama şurası bir gerçek ki ne kadar insan sosyet olursa olsun ne kadar efendime söyleyeyim e, ne ona e, bir şeyleri bildiğini iddia ed, edersen makam mevki sahibi olursa olsun yeri geldiği zaman bazı şeyleri eliyle yemezse tad alamaz lezzet alamaz. Mutlaka ile inanmıyor. Vay efendim şimdi yani böyle bir e, çağda elde yenir mi çatal, kaşık, bıçak varken filan. Böyle bir e, iddia, batıl bir iddia. Çünkü insan kendi kendisini yalanlamış olur. Mutlaka bir yeme, özellikle de özellikle de et yemeklerinin he bir de e, kemikliyse e, şöyle güzel bir et yemeğe ağzınıza layık. Tüm kardeşlerimizin ağzına layık. Bunu e insan elle yemezse, bunun lezzetini alamaz. Aleyhissalâtu vesselâm eliyle yerdi ve üç parmağıyla yerdi. Evet, e çorbayı elle içemezsiniz. Sulu yemekleri, özellikle bizim kültürümüz olan sulu yemekleri, elle yiyemezsiniz kolay kolay. Mutlaka kaşık kullanırsınız. Ama elle yendiği zaman, ekmeği şöyle yemeğin içerisinde bandığınız zaman, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hatırlayacak olursan üç 5 Beş parmağın beşiyle değil. Yani Aleyhisselatü Vesselam orada bir tevazu gösteriyor. Orada bir edep örneği sergiliyor. Almamız gereken o. Evet. Enes'ten rükayet eden bir başka hadiste Aleyhisselatü Vesselam yemek yediği zaman parmaklarını <gülüyor> yalan, üç defa yalıyor. Evet. Ve diyor ki sizden birisi lokmasını düşürdüğü zaman onu ondan eza'yı gidersin. Yani ona bulaşan herhangi bir şey varsa gidersin. Ve onu yesin. Ve onu şeytana bırakmasın. Yani yere bir şey düştüğü zaman sofraya bir şey düştüğü zaman bir lokma paklatır. Eğer o yenilmezse alınmazsa şeytana kalıyor. Evet. <gülüyor> ve bize diyor Ali Sırat'ın bize diyor şey Enes'in söylediğine göre bize diyor kabın böyle içerisindeki şeyi sıyırmamızı kalan şeyi bizim tabirimizde sünnetlememizi emrederdi. Diyor ki siz, yemeğin bereketinin nerede olduğunu bilemezsiniz. Belki başındadır, belki de sonundadır diyor. Hazreti ee, özellikle bu sünneti öğretmek lazım çocuklara sonunu sıyırmayı bırakmamayı öğretmek lazım İbn-i Ömer radıyallahu anh rahmet ettiği bir başka hadiste Aleyhisselatü vesselam iki hurmayı birleştirerek ikisini birden yemeği e, ashabı yani kardeşleri diyor o yemekte bulunan veyahut da o hurmadan yiyen kimseler izin verinceye kadar bu şekilde ikişer ikişer götürmeyi yasakladı diyor. Özellikle bu kıtlık zamanları için e, açıklanıyor ancak bu yine kıtlıkta da, bollukta da bir edep. Yani bir kimse düşünüyor ki mütevazı bir şekilde önünden sağ eliyle yiyor, bir başka kimse de ikişer ikişer, üçer üçer götürüyor. Bu açgözlülüğü Allah korusun. İyi bir edeb bir şey değildi. Kişi her zaman karşıdaki Müslümanı düşünme, Karşıdaki kardeşinin canının çektiğini, onun da istediğini düşünme. Ama kendi başına kaldığı zaman kendi başına kaldığı zaman yiyebilir. İkişek içerir, iki şey, yiyebilir, üçer şey. içerir. başka birileri varsa mutlaka onları düşünme. İslam bir kardeşlik. İslam, karşıdakini düşünmekle oluşuyor. اِنَّمَا نُعْلُنُونَ اِخْبَرُ فَأَصْلِهُ بَيْرَا اَخَوَيْكُمْ مُؤْمِنَّ Kardeştir kardeşlerimizin arasını düzelt. Yani, biz sofraya oturduğumuzda karşıdakini unutup nefsimizi düşünüyorsak, kardeşlik tam gerçekleşemiyor demek. İnsan, yediği, yani çok şanlı çektiğini, lezzet aldığı bir şeyi kardeşini bıraktığı zaman, terk ettiği zaman, vallahi daha fazla lezzet alacaktır, subhanallah. Kardeşlik belki de bu basit şeyden oluşacak. Fedakallık, mümin fedakar oldu. Allah Azze ve Celle bu güzel özellikleri nasip etsin. Yemeğin miktarına gelince Allah Azze ve Celle Araf suresinde vakurun uşraba wallatu ustriku, nahu la yuhibun mustrifi. Yin için ve israf etmeyin. Allah israf edenleri senler. Helal olan şeyler yenilir, içilir. Ancak israf edilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle israf eden israf kelimesi haddi aşmak manasına gelir. Haddi aşmak. Bu hem kafirler için kullanılır, hem de Müslümanlar için kullanılır. Müsriflik yani haddi aşan olduğundan daha fazla e, hareket eden, davranan yahut da yeniçen yeni artık e, <gülüyor> ıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh yerli yerince harcamayan, saçıp savuran birçok şeyler için kullanılabiliyor. Evet. Resulullah ve Vesselam'ın bir hadisinde, Ayşe Valideniz'in vaat, vaat ettiği bir hadiste diyor ki, Muhammed'in ailesi Medine'ye geldiği günden beri peş peşe, üç gün üç gün peş peşe buğday yemeği yemeliydi. Yani Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey israf etmiyor. Onun ailesi, ahalisi de aynı şekilde. Hadde aşmıyorlar ya. Yani. Aynı şekilde yemeğin ayıbını da ıı, maalesef özellikle ben kendim için söylüyorum ıı, birçoğumuzun yaptığı bir zaaf yemeğin ayıbını da söylememek gerekiyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin üniversite bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam hiçbiri yemeğe ayıplamadı diyor. Yani ona kusur bulmadı. Eğer ona iştah hissederse, onu da yiyer. İstemezse de yemedi. Biz 40 tane kusur Şu Şusu eksik, pusu eksik, ondan sonra maalesef bu bir zaaf. Ama en azından bunu dizginlemeye çalışmak lazım. İkram edildiği zaman böyle bir şeyden imtina etmek lazım. Misafirlikte, ikramda, davette. Çünkü bu, karşıdakini yani çok üzer. Çünkü bir insan ikram ettiği şeyin e, güzellikle yenilmesini, hoşlanılmasını, beğenilmesini ister haliyle. Evet. Çokça yemek, yemek, yine nehy edilen, e, edebe uygun olmayan davranışlardan birisi, İbn Ömer radıyallahu anh rülaes ettiği bir hadiste, diyor ki, kafir yedi bağırsayla yer, Mü'min ise bir bağırsaylayı, Subhanallah. Şimdi bunların istisnası vardır Allah-u Özellikle çok çalışan kimseler, bedenen çok çalışan kimseler, çok enerji harcadıkları için, onların çokça yemeleri, Allah-u kınanmaz, ayıplanmaz. Onlar da aynı şekilde Hadi aşarlarsa, yani normal bir şeyin dışına çıkarlarsa bu ayıplanır. Yoksa insanı ayakta tutacak, çalışma ondan sonra ibadet susunda, hayatını devam ettir ettirecek kadar yemesi, belirli bir saate kadar ayakta tutması kendisini, bu açıdan bu, bu şekilde düşünerek yemesinde bir veis Ama çok aşırı bir şekilde yemek, bu müminin işi değil. Bugün e, söylenildiği kadarıyla e, dünyadaki en büyük rahatsızlık hastalık kadınlardaki obez hastalığı, kilo hastalığı neden kaynaklanıyor? Çok yemekten bir. İkincisi çok oturmaktan kaynaklanıyor. Hiçbir şey yapmamaktan. Üçüncüsü stres, depresyonla benzeri şeylerden. En Aynen. önemlisi de en önemlisi de dini kaygı edinmemekten. Dini bir insan kaygı edinirse, bunu ön plana alırsa kilo kaymaz, kalmaz. Önü söyleyeyim. Gerçekten öyle oluyor. Dini kaygı edinirse, bunun için çalışırsa kilo, milo kalmıyor. Biliyorsunuz bir şey kaygı edinmek kilo yaptığı gibi daha fazla daha çok kilo verdir insanı. Evet. Allah Azze ve Celle bu hususta aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymayı ve bunun neticesinde de Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin. Yemek yerken yemek hususunda e, paylaşmak kardeşlerle paylaşmak bir fazilettir. Cabir radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin iki sekiz kişiye yıkıyor. Ye. Yemek hususunda misafir geldiği zaman özellikle korkmamak lazım. Belki zahiren önümüzden bir şeyler eksiliyordur ancak batınan Mutlaka bir bereket vardır. Veya bizim hayrimizden çok yiyeceğiz, bizi rahatsız edecek, <gülüyor> hatta açacağız. Bundan biz alı koyacağım. Onun için e, bu çok önemli. Ya bir kişinin yemeği iki kişiye yeter derken paylaşmayı anlatıyor, paylaşmayı çekinmeden, korkmadan paylaşmak gerekiyor. Paylaşamıyorsan, yani ekmeğimizi paylaşamıyorsak, yiyeceğimizi paylaşamıyorsak, sevdiğimiz bir şeyi paylaşamıyorsak, daha bir takım şeyleri tam kavramamışız demek. Kardeşlik oturmaz. Evet, şu an mesela e, biz Suriye'deki kardeşlerimizle bazı şeyleri paylaşamıyoruz. Allah Azze ve Celle onların yardımcısı olsun. Her gün yeni bir haber geliyor. Her gün yeni bir işkence haberi, zulüm, her gün yeni bir kan haberi geliyor. İnsanın içi parçalanıyor, kanı donuyor. Subhanallah, zalim. Şimdiye kadar hiç, şimdiye kadar hiç gözükmemiş. Belki de <gülüyor> kimsenin aklına gelmeyen. Ne kadar zulüm var, onlar yapıyor. <gülüyor> Subhanallah, Allah Azze ve Celle onların yardımcısı olsun müminlerin yardımcısı olsun mazlumların yardımcısı olsun onlara güç kuvvet versin onların ordularını gök ve yer ordularıyla desteklesin ve zalimleri de kahri perişan eylesin. onların yardakçılarını onlara yardım eden devletlerin başına musibet versin evet. çok önemli bir olay şu anda o Suriye'de cereyan ediyor <susur> Bunu gündemde tutmak lazım. Oradan haber almak lazım. Gönülden dua etmek lazım. Gittiğiniz, geldiğiniz yerden, kalktığınızda, oturduğunuzda, duaların makbul olduğu yerde. <coughs> dua etmek gerekiyor. Subhanallah. Belki de yarın bizim başımıza geleceğiz. Ama hasabitim, en teduhulul cennete, ve lammâ ya'tikum metelil ladine khalem min qablikum. Sizden önceki kimselerin başına gelenler, sizin başınıza gelmedi sürece cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Mesut hulmeset hulmesa ve onların başına öyle şeyler geldi, öyle zararlar dokundu ki. Rasul, peygamber ve beraberindekiler Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Metana sallallah. Ela inna nasrallah yarib. Dikkat edin ki Allah'ın yardımı yakındır diyor. Ama az zaman sabırın sonunda sabır etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle onlara güzel bir sabır nasip etsin. Onlara sebat versin. Ayaklarını sabit kılsın. Ondan sonra da onlara zafer nasip etsin. İnşallah. Evet bu yemeği paylaşma hususunda birkaç daha söyleyeyim. Ondan sonra inşallah serizim konuyu. Abdullah ibn Amr'ın rivayet ettiği bir hadiste bir adam aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Hangi İslam daha hayırlıdır? Diyor ki, yemeği yedirmek. Ve e, tanımadığına da selam vermendir. Bunu daha önce de söylemiştim. Yemek yedirmek başta zikredildi. Yemek yedirmek çok faziletli bir şey. Özellikle de oruçlulara yemek yedirmek çok daha faziletli. Onların duasını almak. <gülüyor> Eyübü'l-Ensahari radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste evet e, aleyhissalâtu bir yemek getirildi. Ondan yedi ve fazlasını diyor bana gönderdi. Komşular arasında da böyle özellikle de güzel bir yemek olduğu zaman ikram etmek çok fazil. Aleyhissalâtu vesselâm'ın sünnetidir bu. Ve komşuluk ilişkilerini mutlaka pekiştirecektir, güçlendirecektir. Bakın eee bozuk yemeği değil, sevmediğimiz yemeği değil, sevdiğimiz, çok sevdiğimiz bir şeyi ikram etmek, yani neslin için istediğini, kardeşin için de istemek hadisinin hükmüne giriyor. O zaman işte arada bir sıkıntı varsa, bir buğuz varsa o bilecek. Komşuluk ilişkileri, kardeşlik ilişkileri tekişecek. Allah Azze ve Cenni bizi kardeşler olarak, mümin kardeşler olarak, dünyada da ahirette de bize sabah versin. Hem dünyada hem de ahirette gerçekten İslam'ı yaşayanlardan eylesin. Bizleri bağışlasın. Kendi yoluna hidayet etsin. Ve çocuklarımızı, nesillerimizi de İslam üzere yetiştirsin. İslam üzere vefat etirsin. Hâzâ <gülüyor> Allahu alem. Ve sallallâhu âlâ nebiyyina Muhammed sallallâhu âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü âlîmü